fark edecek olsa, yeryüzünde bir tek nebat insan ve mahluk göremezsiniz. Hepsini kül eder. Şimdi bunu siz Allahu Zülcelal'in kudreti olarak mutala ediniz. Delikamın. Elin arkamdan çek. Elin arkamdan çek, otur. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın kudreti cehennem azabı olarak düşündüz. <gülüyor> şu mağrurlar var ya muhterem Müslümanlar, şu mağrurlar var ya. Ya onların milyar tanesini cehennem ateşinin toplu iğne başı kadarı kül etmeye yetek kül etmeye kafi. Kül etmeye kafi. Evet. Ve bunlar evet. bakınız ben size Şimdilik ahiretten misal getirmiyorum. Güneşin bugünkü fenne göre tesbiti, harareti bu. Ya Allah'ın acabının şiddetini kıyas ederseniz demek istiyorum. Yüce Rabbim muhafaza bulsun. Nimetlere karşı bu azgınlık başlar diyor. Hatta iza ferihu ma'utu eline imkan geçenler barlar, gazinolar, içkiler, kumarlar, muhterem Müslümanlar. Tamam mı? Ve Rabbim sen koru urayan kadın alemleri ve neler ve neler. Caddeden geçerken kardeşlerimle konuştum. Konya'dayız. Gez dünyayı gör Konya'yı. Ve arkadaşlarıma kardeşlerime sohbet ederken Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretleri öyle buyuruyorlar 700 kusur sene evvel. Konya kıyamet fitnelerinden az tahribat alacaktır. Nurumuz afakı alemi tutacak. Hak erenleri Konya'ya teveccüh edecekler diyor. Oğlu Sultan Veled diğer vilayetleri birer hilalsa Konya kamerdir, Bedri münirdir. Konya, Konya'dır diyorum. Fakat inanır mısın? Öz Necip Fazlı, Necip Fazlı rahmetle rahmet layad ediyorum vicdan azabına eş kayna kayna sakarya koca şair koca mütefekkir öyle diyor sakarya şiirinin sonunda vicdan azabına eş kayna kayna sakarya öz yurdunda garipsin öz vatanında paria diyor ya muhteremimiler koy Konya sokaklarından gelirken Allah razı olsun kardeşim arabasıyla getirip götürüyor caddelerde yaya yürüyecek halim yok, sıkılıyor ve utanıyorum, vallahi ve billahi ve tallahi <gülüyor> yok hocam yahu bu sözün de senin layıklığa aykırı sen mahşerde göreceksin vaktine hazır ol sen ve sen ve yine sen mahşerde göreceksin Bugünkü tuğyanın ve azgınlığına bakma. Yarın Allahu Zülcelal kabzayı kudretiyle yakandan bir defa tuttu mu? Ondan sonra 70 silsileyin nasıl bir nefeste kahrolup mahvolduğunu görünce o vakit uyanacaksın. Muhterem Müslümanlar, tarihen koskoca milletler, kavmi Nuh, kavmi Hud, kavmi Salih, kavmi Firavun ve hakeze ve hakeze ve hakeze. Kur'an-ı Kerim'de hadiseleri anlatılmıştır. Kül olmuşlardır, toz olmuşlardır, fosillere çıkmıştır. Muhammed'inin şerefine, Muhammed'inin şerefine, yüceberin şerefine ve hatırına, ümmetine umumi azap vermeyeceğim diyor fahri kâinev. Ya muhterem Müslümanlar. Hatta izâ ferhû bimâutu, ekhaznâhum bâdeten feizâhum müblisûn. Azdılar mı? Onları tutup yere öyle vururuz ki ansızın kurtulma imkânları yakın kesilmiştir. Hiçbir taraftan yardım gelmeyeceğine görüp mahvolur giderler, yok olurlar. fekutu دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ Zalimlerin kökü kesildi, hant alemlerin rasustur diyor. Kapı Camii'nin aziz cemaati ben kardeşlerime şöyle diyorum. Büyük belalar ve musibetler gelmeden Geliniz nimetlerine şükredelim inşaallahu teala Nimetlerine şükredelim inşaallahu teala Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Cenab-ı Muazib Sahabenin genç ilim adamlarından Cenab-ı Muazib Omuzundan tutuyor, böyle biraz sıkarak sarsıyor. Ya Muaz, vallahi inniyle uhibbuke, vallahi seni seviyorum ya Muaz. Mütevessül müslümanlar, Rasulullah yemin ediyor. Şeref'e bakınız, Saadete bakınız, masaryete bakınız, Allah ve Resulünün nezdindeki şu kıymete bakınız. ''Vallahi inni le'uhibbüke ya Muaz'' ''Vallahi seni seviyorum ya Muaz'' İslam'da, İslam'da ilim adamına olan itibar Ya! Ya! İslam alemi bugün cahil kalmış İslam alemi bugün geri kalmış İslam alemi bugün Avrupa devletlerine muhtaç hale gelmiş Sensin getiren behey Küsta, Sensin getiren İslam alemini bu hale Yoksa İslam alemi İslam'ı bedeninde ruh gibi taşıdığı günlerde Riyaziyattan tutunuz Tekniğe varıncaya kadar Tıbba varıncaya kadar Her şeyin en önde Her şeyin en önde En güzelini ilk defa icat eden her halükarda galip ve muzaffer olan, düşmanlarına üzengi öptüren büyük İslam milleti, düşmanlarına üzengi öptüren, Avrupa'dan gelen, Avrupa'dan gelen Osmanlı'nın üzengisini öpmeye sıra bulursa, vardığı zaman Avrupa'da dudaklarımı ziyaret edin, Osmanlı'nın üzengisini öptüm derdi. Şimdi... Bizi filan pazara filan yere alırsanız biz de sizin gibi olur da kurtuluruz. Ya hiç sormayın muhterem Müslümanlar. Biz de Avrupa aile birliğine gireceğiz. Avrupa gibi olacağız. Avrupa'nın yediği her haltı yiyeceğiz. Zaten yemediğimiz kalmadı. Ondan sonra biz de bir millet olacakmışız. Ne acip. Ne acip düşüş. Ne acip sukut. Ne acı perişanlık. Yüce Rabbim bize millet olarak... ...tarihi izzetimizi çok görme diye dua ediyorum. Muhtemelen müminler... ...bütün derdim... 47. senedir senedir kürsüdeyim... ...şu milletin tarihi satvetine... ...tekrar kavuşması. Öyle olması için ne lazım? Şair şöyle diyor bakınız... ...Mevlasını zikreyleyen... Hayatını fikreleyen, nimetlere şükreleyen dil şehrine sultan olur. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Kulaklarını çın çın, çın çınlatıyorum Ali Ulvi Kurucu abi'nin, Ali Medine-i Münevvere'deki Ali Ulva'bi'nin kulaklarını çınlatıyorum. Öyle diyor bir dörtlüğünde, bir kıtasında. Mevlasını zikreleyen her halükarda Allah'ını dilinden ve kalbinden bırakmayan, ferden ferda, beş cemaatimden rica ediyorum, dilinizden Allah'ın zikri, kalbinizden aşkı ve sevgisi eksik olmasın. Ayatını fikreleyen, Hazreti Kur'an-ı Kerim'in üzerinde, Hz. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde, fikir yorup da ahkamıyla amel edenler, Ejramı semaviyeden, arzdaki çiçeklerin rengi kuşların ahengine ve teren varıncaya kadar ilahi kudreti tezekkür eden düşünen nimetlere şükreleyen şair bunu da ilave ediyor nimetlere şükreleyen muhterem Müslümanlar nimetlerine şükreleyen mazhuğumuza gelmiş oluyor yani kum camide dükkanda. ...caddede, handa, hamamda, Çiftte, Çıbukta, evde, bahçede... ...Rabbisine nasıl tam şükredilir onu biraz sonra göreceğiz... ...vaktimiz olursa muhterem Müslümanlar... ...şükreleyen dil şehrine sultan olur... ...evvela kendi gönül aleminde manevi saltanata erer... ...Mevlana'lar gibi, Cüneydi Bağdadi'ler gibi... ...Bayezidi Bastami'ler gibi, Hacı Bayramı Veliler gibi... ...Sultan Murat, Muratlara tac olur... Akşemsed dinler gibi Fatihlere mürşid olur. Halaskar olur. İstanbul'un fethinde nur olur. Rehber olur. Öncü olur. Evet muhterem Müslümanlar. Şimdi hoca kardeşiniz olarak söylüyorum. Konyalılar. Böyle olmak arzu etmez misiniz? Dünya sizden hidayet alsın. Dünya sizde tevfik bulsun. Dünyaya ahlak ve edep, iman ve aşkla örnek olasınız. Bütün milletler olsa olsa böyle olur desin. Böyle olmanızı istemiyor musunuz? Hocam aklımız var yahu nasıl istemeyiz biz insanız ve bir de Kapı Camii'nde toplanmışız ki bu neşeye ermenin yolunu bulmak ve dinlemek için şu halde yol açık muhterem Müslümanlar. Yol, kuşluk vaktindeki aydınlık gibi açık ve haza sıratı müstekîmen fettebiûhû ve lâ tetteûl sübüle feteferrake biküm ensebîli münasebet aldıkça ayeti okuyoruz yol fil dişi cadde fil dişi cadde olarak Kur'an'ın yolu, İslam'ın yolu, Hazreti Muhammed'in yolu, nurla dolu, nurla dolu Işıkla dolu, tevfikle dolu, nüsratla dolu, inayetle dolu. Yüce Rabbim bizi bu nimetten ayırma. Amin. Manevi nimetlerin biri de Kur'an'dır dedik muhterem Müslümanlar. Kur'an'a sarılan bir millet şaşmaz ve düşmez. Bir cemaat, bir kavim, bir insan, bir aile Kur'an'a sarılırsa şaşmaz ve düşmez. Niye mi? Allah'ının yolunda kendi yolunda olanı Cenab-ı Hak bir saniye dahi ihmal etmez bırakmaz ya ya el-lezîne yettehidûne el min dûnil mü'minin kulak verir misiniz Müslümanlar el-lezîne yettehidûne el min dûnil mü'minin e indehumul izzete fe-innel izzete lillâhi Müslümanları bırakıp da kafirleri, dost edenleri görmüyor musunuz ey Müslümanlar? Görüyoruz manasına, görüyorsunuz demektir. <gülüyor> Amerika'ya gidiyor, oradan nasihat alıyor. Avrupa'ya gidiyor, oradan öğüt getiriyor. Ne olacak? Bununla bir şey olacak. Muhtemelen Müslümanlar adı Amerika matbuatı okuyunuz. Allah'ınızın aşkına, peygamberinizin aşkına, Kur'an'ınızın aşkına Müslümanlar, matbuatı, yazılanları, çizilenleri okuyunuz. Bugün Amerika denilen memlekette her saniyede bir ırza geçiliyor, her üç dakikada bir insan öldürülüyor, her beş dakikada bir ev soyuluyor ve gecenin karanlığından sonra herkes dışarıya çıkamıyor. Ordusundaki falan kadar kadın askerin ırzına geçilmiş ve doğan çocukların yüzde şu kadarı veledüz zina olarak halen dolmaktadır. Bir mağazada çıkardığınız yüz doları bir adam görürse köşeyi döndüğünüz zaman ömrünüzün sona erdiğini bileceksiniz. Burası Amerika. Daha acayip şeyler söylerim size ama pek fesada fitneye de karışmak istemiyorum muhterem Müslümanlar. Bunlar resmen gazetelerde yazılanlar, Müslümanlar. Bunlar açıkça beş buçuk milyar, altı milyarın önünde yazılanlar ve Amerika'da günlük olan hadiseler bunlar. Orada iffetin, orada namusun, orada şahsiyetin, orada ahlakın, orada edebin, orada insanlığın, orada faziletin, orada kemalin, orada manevi duygunun, lügat kitaplarında dahi yeri yok muhterem Müslümanlar. Sadece behimi ve şehvani hislerle doları çok olsun şehvetini tatmin etsin. Sonra ölünce zaten beştir. O bir tarafına inanmıyor muhteremüm Ya. Öyle olunca ben kıymetli cemaatım pek büyük nimetin içindeyiz. Geliniz hep beraber şükredelim diyor. Şükreden kullar muhterem var. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَشْ شَكُورَ giren kullar azınlık da olsa azınlık da olsa hani Cenab-ı Hak hep emrediyor ya Hz. Lukman Aleyhisselam'a ve لِي وَلِوَالِدَيْكِ ya Lukman bana şükredeceksin nimetlerimden dolayı valideynine de saygı gösterip teşekkür edeceksin diyor ya Hz. Süleyman Aleyhisselam sebe-diyarından -di 300 kişilik taht saniyenin binde biri zamanda geliverince yani ateike bihi qabla an yirdat yerteda ileke tarfuk ayetiyle asaf bir berhiya ismi azamın neşe ve güç ve kuvvetiyle bir anda getiriyor önünde görüyor getiriyorum getiririm derken önünde görüyor tahtı qala hada min fadli rabbi li yebluani eshkuru em akfur <gülüyor> Mümin kardeşim dinliyor musun? Süleyman Aleyhisselam tahtı daha önünde görür görmez söylediği bu. Kale, <gülüyor> Bu Rabbimin bana bir fazlı sübhanisidir. Benim önümdeki bir vezirim, bir rivayette amcazadesi Asaf İbni Berhiya, o tahtı ben getiririm demesiyle 300 kişinin oturduğu taht Süleyman Aleyhisselam'ın önünde. Fen ve teknik mi? Hadi oradan be. Daha yetişmesi için asırlar boyu tırmanması lazım. İslami hakikatlere yetişmesi için asırlar boyu tırmanması lazım. Evet muhterem Müslümanlar. Tahtı ve askeriyle Süleyman Aleyhisselam'ı rüzgar taşıyordu. Şimdi 500 kişiyi alıyoruz da Medine'den İstanbul'a Konya'ya getiriyoruz diye böbürlenmeyin. Bundan yüzlerce sene evvel, yüzlerce sene evvel Allah'ın binlerce hatta ne yüzleri binlerce sene evvel muhterem Müslümanlar. Evet kıymetli kardeşim. Ya İsterseniz, isterseniz buraya bir de manevi latife ekleyeyim mi Müslümanlar? Kapı Camii'nin cemaatı Konu şöyle bir çeşitlensin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine sormuşlar. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerine sormuşlar. İbnü i Kalli-i Musili diye bir zat. Elimizde Miraç Risalesi var. Yakinen, manen tanıdığımız bir insan. İbnü i kalli Bilban, ''Efendim bu zat, Allah'ı ben görüyorum.'' diyormuş. Ne dersiniz? Yani baş gözüyle görüyorum diyormuş. Ne dersiniz? diye soruyorlar Abdülkadir-i Geylani Hazretlerine. Biliyorsunuz Allahu Zülcelali dünyada baş gözüyle görmek kime ait? Söyleyeyim bakayım. İslam peygamberine. Hazreti Musa Aleyhisselam bile "Kale Rabbi erini anzur ileyk. Ya Rabbi cemalini göster sana bakmak istiyorum doyuncaya kadar." Kale lenterani. göremezsin beni. Beni göremezsin ya Musa. Kelimullah, Tevrat sahibi, Musa'sına dahi böyle diyor. "Kalelen tarani, beni göremezsin ya Musa. Ancak beni, ahir zaman peygamberi Habibi Muhammed'im görecek. E bu zat, Abdülkadir Geylani diyor ki, gönül gözünden baş gözüne bir menfez açılmıştır. Onu baş gözümde görüyorum zannediyor. Haddizatında gördüğü gönül gözü, kalp gözüyle gördüğü envarı ilahidir, tecelliyatı süphanidir diyor. Gören kalptir. O baş gözü ahir zaman peygamberine aittir diyor. Şunu söylemek istiyorum muhterem Müslümanlar. O öyle bir zattır ki arzın arzın neresinde bulunursa bulunsun başını secdeye koyduğu zaman Kabe'nin eşiğine kor diyor. İsterse Sibirya'da olsun, isterse Ümit burnunda olsun, isterse Amerika'da olsun, dilerse Japonya'da olsun, isterse Türkiye'de olsun, dilerse dilerse Yemen ve San'a'da olsun, başını secdeye koyduğu zaman Kabe'nin eşiğine kor alnını diyor. Şimdi muhterem Müslümanlar, yavrulara <gülüyor> bunu söylesen, Hani bizim içimizdekiler kadar insafsız değiller muhterem Müslümanlar. Bizimkiler olsa böyle masalları bırak yahu verler geçerler. Efendim? Kalu esatirul evvelin. Böyle masalları bırak yahu karnımız tok buna derler geçerler. Ama insaflı bir gavura söylesen. Yok hocam biz henüz o hale varmadık. Boynumuz o kadar uzanmaz bizim. Ancak atomu yaptık, hidrojeni yaptık, nükleer silahları yaptık. İşte ayağa çıktıysa tabii. Çok özür diliyorum muhterem Müslümanlar bazen kaba söylüyorsam. Necip Fazıl inanmadı gitti buna. Evet aya çıktık falan çıktık bayrak diktik şöyle gezdik böyle ettik falan falan dediler ya o günlerde biliyorsunuz. Şimdi bıraktılar baktılar ki çok masraflı olacak bu iş. Evet. Bırak şu hergeleleri diyor, aya filan kimse çıkamaz, onlarda da çıkmadı dedi. Öyle öldü gitti koca mütefekkir. Evet muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kabrini cennet etsin. Tek başına dünya kafirlerine yetecek kadar bir deha idi. Yüce Rabbim bu millete Necip Fazıl'ları çok görmesin teala Evet muhterem Müslümanlar, yani İslam'daki terakki, İslam'daki teali, İslam'daki yükseliş... İslam'daki asırlar boyu kudret ve kuvvet, İslam'daki keşf keramet, İslam'daki insanlık, ahlak ve edeb O birilerinin lügat kitaplarında bile yok En sade manada, muhterem Müslümanlar En sade manada Şöyle derim ben bazen Son devre, son 200 seneye gelinceye kadar Avrupa'da hamam bile yoktu yahu Sabun bile oradan keşfettiler Versay Sarayı, Paris'in Versay Sarayı şimdi müze. Versay Sarayı'nda tuvalet yok, 100 numara yok muhterem Müslümanlar. Bugünkü Fransa döbürleniyor. Şerefsiz, namussuz herif Cezayir'e vurun Müslümanlara diye ta oradan sesleniyor. Yeni seçildi. Evet. Evet muhterem Müslümanlar ama Allah müminlerle beraber olacaktır Teala. Evet, niye yaparlarmış? sarayın evlerin penceresinden lazımlığı caddelere dökerlermiş bu Müslümanlar. Ondan bin sene evvel İslam peygamberi haftada bir defa en az gusletmek benim sünnetim ve kedemdir diyor. Bidayeti İslam'da sahabe alışsın diye vücub ve farz derecesinde emrettiler. Sahabe İslam'ı kuvvetlenip imanları kuvvetlenince sünnetim ve kedemdir buyuruyorlar ve El yıkamadan evvel sünnetimdir El yıkamak şey Yemekten evvel el yıkamak sünnetimdir Sonrası da yine sünneti müekkettir Ulema vücub derecesinde görmüşlerdir Yemekten sonra niye Çünkü kokusu kalır Peygamber Efendimiz Taam kokusuyla yatmayınız Melekleri izac edersiniz Buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem ya. Yahudi mahallesine Kokudan giremezsiniz Yahudi mahallesine kokudan giremezsiniz yanlarına varamazsınız muhterem Müslümanlar ya hocam manavgattan su istiyorlar herhalde temizlenmek için öyleyse bu kokularını götürmek için izah etmek için öyleyse Yüce Rabbim Necip İslam milletine çok hayırlı günler lütfet diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar evet Kur'an-ı Kerim her şeyimiz kitabımız düsturumuz Gerçekten ittiba etmek, etmemiz gereken bütün umdeleri ve prensipleri ihtiva eden eseri i ilahi, kitabı ilahi muhterem Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor bakınız. Sözü uzatıyorum şükür mavzu gene kalacak ama Kur'an için yine Kur'an'dan bir ayeti kerime. Bakınız muhterem Müslümanlar estaizu billah. قَدِ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ve وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ Ey insanlar! Husus ile ey Müslümanlar! Bir buçuk milyarlık İslam alemi! قَدِ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ Allah'tan, Canibi Hak'tan, Arş'tan size Bir nur gelmiştir Ve her şeyi açıkça beyan eden bir kitap indirilmiştir Gönderilmiştir Allah tarafından Cibril vasıtasıyla Hz. Muhammed'e sonra bütün alemi Ve kainata düsturu saadet Olarak muhterem Müslümanlar Bazı müfessirler Kadıca'yeküm minallahi Nurundaki nuru Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'e tefsir etmişler Size Allah tarafından Nur olan bir Peygamber Ya her şeyi nur, cemali nur, kokusu nur, teri nur, ahlakı nur, edebi nur, yediği nur, içtiği nur. Neden mi nur? La yaka'u zulluhu alel arz fî şemsin velâ kâmerli ennehu kâne nuran. Peygamber Efendimiz'in bakınız kitaplara, şema kitaplarına, gölgesi yere düşmezdi. Peygamber Efendimiz'in gölgesi yere, güneşte ve ay ışığında gölgesi yere düşmezdi. Neden? لَاَنَّهُ كَانَ nuran. Zira Peygamber Efendimiz nurdu. Nurun gölgesi, ışığın gölgesi olur mu muhterem Müslümanlar? لَاَنَّهُ كَانَ nuran. Hocam siz tabii 7 ay kadar Hicaz'da kalıyorsunuz. Medine'de, Mekke'de kalıyorsunuz. Türkiye'mizde bayağı yeni yeni şeyler söyleniyor. Neymiş o? <gülüyor> Biri kalkmış, Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifini ziyaret, şirktir diyormuş. Allah Allah! La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ya Ne bu muteremimler Allah'ınızın aşkına ne bu yahu Bu milletin bu devrin fitnesi yetmez mi de kendine ilim adamı süsü veren bu yolsuzlar ümmeti Muhammed için yeni yeni meseleler ihdase ediyorlar böyle. Yüz yıllarca yıllarca ya dev yapılı ilim adamları Şeyhül İslamlar. Şeyhül İslamlar Muhterem Müslümanlar Müfessirler Muhaddisler Alimler Veliler Mürşitler Şeyhler Sakalı Şerife Yanak ve dudak koymak suretiyle Fahri kainata Tahiyyede Selam bu muhterem miler. Öpmek demek Nasıl hocanızın elini öpüyorsunuz ya Aynen Sakalı Şerif'i ziyaret Resulullah'a selam demektir Ruhaniyetin, ruhun uzaklığı, yakınlığı olmaz. Sakalı şerif. Bir defa sahabe-i kiram, peygamber efendimiz tıraş olurlarken, mübarek lehye-i saadetlerinden kesileni kapışırlardı. Eğer ziyareti tazim şirk olsa, sahabe yahu, sahabe, sahabe, Uhud dağı kadar altınımız olsa, Uhud dağı kadar altınımız olsa, bunu sadaka etseniz, ashabımın verdiği bir avuç arpanın sadakasının faziletine eremezsiniz diyor Peygamber Efendimiz. Bir saat ilim kitaplarına bakın. Müslüman, Muhterem Müslümanlar, ilim, ilim kitaplarına bakın. Baksın bu herif. Peygamber Efendimiz'in bir saat huzurunda bulunmak, Eselden ebede bir kişinin yaptığı ibadetten evlâ ve aftaldır. Veysel Karani Muhadramin hadisinin tabiriyle yani asıl saadet de demene geri dönüyor. Öyle olduğu için Veysel Karani Sahabenin en ednası olan, en ednası olan Cenab-ı Vahşi'nin fazilette topuğuna dahi varamıyor. Niye? E Cenab-ı Vahşi sahabedendir, huzuru fahri kainatta bulunmuştur. Hazreti Hamze'nin katili olduğu halde imana gelmiştir, huzuru fahri kainatta bulunmuştur. Buna... Peygamber Efendimiz'in huzurunu anlatmak için söz açıldı. Şunu da ilave ediyorum. İbni Haceri i Heytemi Fetavai hadisiyesinde naklediyor. İbni Mübarek Hazretlerine, tabiinden İbni Mübarek Hazretlerine sormuşlar. Efendim, Ömer Ütnü Abdilaziz, Alem-i İslam'ın ikinci Ömer'i, Muaviye radıyallahu anh içinde Hazreti Ali ile Cidale girişti, muharebeye girişti, karşı çıktı, hatta takalif ettiler falan kabilinden. Acaba bu ikisi için ne dersiniz diye sormuşlar i̇bn Mübarek Hazretlerine. i̇bn Mübarek Hazretleri böyle cevap veriyor. <gülüyor> Cenab-ı Muaviye'nin Peygamber Efendimiz'de bulunduğu bir seferinde atının burnuna kaçan toz Ömer İbni Abdil Aziz'den evladı aftaldır diyor. Bilmem, cemaat-ı sözüm anlaşılıyor mu? Yani Peygamberi Zişan Efendimiz ne demektir? Ve kalkmış, kalkmış, ulan o birine şirk desene, Hı? eğer adamlığın, erkekliğin, damarında cesaretin, asabiyetinde kuvvetin varsa, o birine söylesene şirk diye, ona yetişemez, ona yetişemez, Canlı okurlar çünkü, Niye? Peygamberi Zişan Efendimizin sakalı şerifine ziyarete şirktir diyor. Muhterem Müslümanlar bu ilim kırıntısıyla marur olana aşk eri Mevlana'mızın şöyle bir misali var bakınız. Sineğin biri bir gün sineğin biri bir gün bir vapurun güvertesinde şöyle bakıyor. Sinek. Kaptan önünde direksiyon tabi. Şimdi bilgisayarlar koydular artık, elektronik direksiyonlar, her şey değişti tabii çok daha değişti. O zaman da o günde kaptan binlerce, bin kişi mesela binmiş bir vapur onu idare ediyor. Denizle batmıyor bu vapur, seyrediyor. İnsanların menzili maksuluğuna erişiliyor Sinek kendine göre aklıyla çok hayret ediyor. Nasıl bu vapur böyle gider, nasıl bu adam bunu bir adam bu kadar insanı götürür, idare eder falan diye sinek hayret ediyor. Aşk eri diyor ki Mevlana'mız, sonra diyor, bir çamura bir eşeğin nal izi olmuş diyor. Bir çamura bir eşeğin nal izi olmuş diyor. İkinci bir eşek de o nal izine işemiş diyor. O idrarın, eşek idrarının üzerine bir saman çöpü konmuş o vapurda hayret eden sinek de o saman çöpünün üzerine, üzerine gelip konmaz mı diyor. Esen rüzgar, esen rüzgar o saman çöpünü sağa sola götürüyormuş böyle. Eşek nal izinde, eşeğin idrarı özür diliyorum. Üzerinde sağa sola saman çöp. Kullan diyor. Deminki manzaraya çok hayret etmiştim ya. Şimdi ben de bir derya üzerinde bir vapurun kaptanıyım diyor. Bak ne güzel idare ediyorum diyor. muhterem müminler çok acayip şeyler çok fahri kainatın hadislerini hadiseler anlatıyor peygamber efendimiz innehu setekûnü fitenün her fırsatta okuyorum size kekıta illeylil muzlim gecenin muzlim karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek ey ashabım buyuruyorlar kişi müslüman yatıp kafir kalkacak kişi Müslüman kalkıp kafir yatacak diyor. Ve kişi dünyadan çok az bir araz, bir menfaat karşılığı dinini rahatlıkla satacak diyor Fahri Kainat. Ne acayip şeyler değil mi? Yüce Rabbim sen dinimizi, imanımızı, kitabımız ve Kur'anımızla beraber hıfzı emanında kıl diye dua ediyoruz. Evet. Muhterem müminler Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an'ı Kerim'den sonra isterseniz ayetlerin altına da mana averi vereyim. Kadice ayun minallahi nurum <gülüyor> ve kitabun mubin. Yehdi bihilahum men ittaba'a ridwanehu subulesselam ve yukhrijuhum minezulumati ilan nuri biiznihim ve yehdihim ila sıratul mustakim. Allahu zul celal Kur'an-ı Kerim'e olanları zulmetlerden nura çıkar. Kur'an-ı Kerim'e tabi olanları Zulmet ve karanlıklardan nur ve aydınlıklara çıkarır Onları Onları kendi izni sübhâniyesi En doğruya iletir ve sıratı müstakim de daim kılar Yehdi bihillahü menittebâ rızvânehu sübüle Ve yukrecihum minez zulümât ile nur Bi ve yehdihim ilâ sıratı müstakim Şaşmayan yola Sapmayan yola Rampası ve uçurumu olmayan yola Sıkıntılı ve virajı olmayan yola Cenab-ı hâlık ı Zülcelal Hazretleri iletir Muhterem <gülüyor> Ya Ne o yol? Hangi yolu? Kur'an yolu elhamdülillah Onun için Mevlana'mız ne diyordu? Hatırlayacaksın Mevlana'mız ne diyordu? Men Kur'an'ım Kur'anem Eger candarem Men Rehim Muhammed-i Muhtaram, eger nakil künet yüzeyin kes ezgütterem, bize ram ezu vazaan sukan bize ram. Ben sağ olduğum müddetle hayatım müddetinde Kur'an'ın kölesi, bendesi, hadimiyim. Mevlana aşk eri böyle diyor. Şarkın ve karbın dahilerine yedi asırdır eşeğin öftüren koskoca aşk eri böyle diyor. Kur'an'ın kölesiyim, bendeleyim diyor muhterem sunmalar. Ya ya ya ölü kitabı haline koymuşuz. Öyle değil muhterem Müslümanlar? Ya halbukise akif öyle diyor. Koca akif İstiklal Marşı'nın nazım ve şairi öyle diyor. Kur'an-ı Kerim ne ölüye okumak ne de fala bakmak için inmedi diyor. Kainatın düsturu hakikisidir. Beşeriyeti kurtarmak için nizamı ilahidir. Düsturu sübhanidir diyor. Ya muhterem Ölü kitabı haline koymuşuz. Ama ümitliyiz muhterem ümitler. Kapı Camii'nin aziz cemaati ümitliyiz inşallahu teala. 7000'e yaklaşan Kur'an kursu Türkiye'mizde sadece Türkiye'mizde 7000'e yaklaşan Kur'an kursu. Geçen sene Diyanet'in verdiği rakam 6000'in üzerinde. 500 kadar imam hatip okulu ve 20'nin üzerinde ilahiyat fakültesi bir nesil geliyor. Ya hocam adamların koktuğunda haklılar diyeceğim neredeyse. Ya ya korkacak ne var kuzum? Geçen dersimde söyledim. Sen günahtan kork. Sen isyanından kork. Sen Allahsız ve imansızdan kork. Sen sefaat ve fuhuştan kork ki cemaat ve cemiyetleri yerde bir et, yerle bir etmiş tarih boyu. Sen anarşisten kork. Sen eli tabancalı teröristen kork. Sen eşkıyadan kork. Caniden kork. Sen, memleketin nur yumağı evladı İmam Hatipli'den niye korkuyorsun? Geçen sene söyledim, İzmir'de İzmir'de gazeteciler, talebeyi, gençliği şöyle bir yokluyorlar, diğer okullarda yüzde uyuşturucu ve içi kullanıyor talebe. Lise, lise ortaokul yaşında talebe veya üniversitede ilave ediniz, %56 uyuşturucu ve içki kullanıyor. Sarhoş yani. Ya muhterem Müslümanlar. İmam bir kontrol ediyorlar. %0 muhterem Müslümanlar. Kaf arkasına kadar sesleniyorum. Kaf arkasına kadar sesleniyorum. Müslüman Türk gençliği böyle olur işte. Evet, yüzde sıfır, yüzde bir dahi içki ve uyuşturucu kullanmıyor. Aa, hocam, sen bu işte yanlışsın. İspanyayı 46 sene idare eden Franco'ya sormuşlar. İspanyayı 46 sene idare eden Franco'ya sormuşlar. Eski kral, nasıl bu kadar uzun bir müddet, bu kadar büyük bir beldeyi bu nüfusu idare ettin diye? Üç fe ile idare ettim diyor. Üç fe ile. Festivaller, futbol sahaları, filmler, perdelerle idare ettim diyor. Gençliği, insanları bunlarla meşgul ettim. Hakkımdır demeye zamanları yoktu diyor. 46 sene kolay kolay sürü idare eder gibi idare ettim diyor. Yüzde seksen, yüzde sarhoş ve ayyaş. Evet muhterem Bilal. Zayıf olanlar, uyanık ve ayık millet istemezler, sarhoş isterler. 5 sene evveldi, 5 sene evveldi, İnhisarlar Genel Müdürü öyle diyor. İktidara geldiğimiz zaman 39 milyon litre idi diyor içki istihzalimiz. Bugün 52 milyon litre oldu diyor, yarın hedeflediğimiz 80 milyon litre içki diyor muhterem eminler. Ya biz ise ayık bir millet ayık bir nesil ayık bir cemaat imanlı ve aşkla dolu bir nesil ve gençlik istiyoruz inşallah teala. muhterem Müslümanlar evet. manevi nimetlerden manevi nimetlerden biri de peygamber efendimiz diyordum diyecektim muhterem Müminler gene mukaddimede kaldık muhterem Müminler allah Zülcelal'imiz kerem buyurursa gelecek cuma mavzuğumuza devam edeceğiz inşallah. Muhterem Müslümanlar, manevi nimetlerimizden biri Kur'an'dır dedik. Beşinci olarak da söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i bütün hikmet ve hakikatleriyle açıklayan Peygamber Efendimiz ve onun hadisleri. Peygamber Efendimiz ve sünnet. Son zamanda Son zamanda bütün dünyada vardır ya Türkiye'mizde, yok maalciler, yok cumacılar, yok falanlar, yok falanlar. Bir de bazıları Kur'an dini, Kur'an nizamı derken, Peygamber Efendimiz'in sünnetini ve yüzbinler binler hadisi şerifini Allah Resulü'nün koyduğu esasat ve prensipleri dışlamak suretiyle güya kendilerince Kur'an'a göre Kur'an... Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmayan hakaiq ve kavaim zatını ancak Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz'den dinliyoruz muhterem müslümanlar. En basitini söyleyeyim. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. İnne's salate kanet alel mu'minina kitaben mevquta ile vakitlerinde namaz Ümmeti Muhammed'e kullarıma farz kılınmıştır, yazılmıştır buyuruyor Cenabı ı Halik Celal. Sabah namazının kaç rekat farz, kaç rekat sünnet ve vakti nasıldır? Öğle namazının sünnetleri nasıl, farzı nasıldır? İkindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı bunları tespit eden, beyan buyuran kim? Peygamberi Zişan Efendimiz. Muhterem Müslümanlar. Yani... Günlük beş vakit amel ve ahkamda bize gerçekleri olduğu gibi farzları ve haramları beyan eden Peygamberi Zişan Efendimiz Türkiye'deki ceryanlar arasında muhterem Müslümanlar hadisi şeriflerin tamamını bir tarafa itip sadece güya Kur'an-ı Kerim'den alacağız diye yeni bir sevda hayır, hayır ve la ولا يعبث إلا في كِتَابٍ <مُب۪ين> muhterem sunmalar yaş ve kuru her şey kitabı ilahi de olmakla beraber o nimeti tabağına kasesine tepsisine koyup da bize faydalanmak üzere sunan bir el ister o el Hazreti Muhammed'in eli Kur'an'da Kur'an'da farz kılınanlar Kur'an'da haram edilenlere karşılık yüzlerce ve binlerce nizamı ilahi Peygamber Efendimiz tarafından tespit edilmiştir. Onun için Peygamber Efendimiz'e ulema ne diyor alimler? şari azam diyor. şari azam. Kim söyleyecek? Hadi bakayım. Demek demekmiş şari azam? En büyük nizam koyucu demek. Tamam mı? Dünyada arz üzerinde salahiyet olarak, iktidar olarak, varlık olarak Allah'a yakınlık ve kurbiyetiyle Cibril'den alarak, Arş'tan alarak, Mevlasından alarak şeriatı garraî olduğu gibi tespit eden el ve dil kimin el ve dili? Hazreti Muhammed'in sahibi şeriat. Evet muhterem Müslümanlar, yüce Rabbimiz bizi Peygamberimiz İshano Efendimizin yolundan ayırmasın. Duyduğum, duyduğum bazı şeyler muhterem Müslümanlar çok çok üzücü. Yani tuhaf tuhaf şeyler. Peygam Mahal, geçen sene söyledim, tekrar söylüyorum. Bunlar aranızdadır bunlar muhterem Müslümanlar, bunları tanıyınız. Radyolar Mahalli radyolarımızdan birinde delikanlı Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Biraz taişle bahsediyor böyle. Telefonu diyor biri. <gülüyor> Yahu diyor, abeseyi de okusana diyor. Radyoda o delikanlının peygamber efendimizden sitayişle bahsetmesine tahammül edemiyor. Tahammül edemiyor. Yahu diyor abeseden de bahsetsene diyor. Yani peygamber efendimiz bir amayı biraz durur musunuz diyor şöyle biriyle konuşuyor sohbet ediyor. Allahu Zülcelal Hazretleri o amayı da dinle Muhammed'im. Seni dinlemekle belki hidayete ermesi muhtemeldir diye işaret ediyor ya. Bu peygamber oluşunun icabı ve gereğidir. Çünkü Peygamber Efendimiz de peygamberlerde böyle bir şey olmasa Hz. İsa Aleyhisselam gibi uçurup kaçırıp da uluhiyet mertebesinde yükseltmeleri muhtemeldir. Onun için Peygamber Efendimiz La تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَةٍ نَصَارَى İsa بُنُ مَرْيَمْ فَقُولُ Abdullahi ve وَرَسُولُ İsa'yı, İsa, İsa Aleyhisselam'ın nasaranın uçurup kaçırdığı gibi uçurup kaçırıp da uluhiyet süsü vermeyiniz bana, bana Allah'ın kulu ve Rasulü deyiniz. Bu hakikat böyleyken adamın tekrar ikinci söylediği bu. ABES'i okum okumuyor musunuz? Okumayacak mısınız?" diyor da sonra "Daha neleri var?" diyor. Peygamberimiz İshano Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Muhterem müslümanlar, buna ilave olarak bu türedilerin, bu zıp çıktıların, bu zaman zibidilerinin bu ilmi de cehilden daha korkunç olarak kendisini dalalette bırakan insanların Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretlerine Hocam de aslında söylesene yahu yakında kulağımızın dibinde de bir şey söylediler geçen gün. Neymiş o? Ezanın okunduğunu bir iki dakikada bitireceği muhterem Müslümanlar Karaman'da, Karaman'da dil bayramı olmuş muhterem Müminler. Oraya konuşmacı gelenlerden biri Konuşurken ezanı Muhammedi okunmuş. Yahu diyor adamlar tepemize balyoz gibi iniyorlar diyor. Beynimi tırmalıyor bu ses diyor. Evde çocuklarım diyor bundan korkuyorlar diyor. Tedirgin oluyorlar diyor. Ya muhterem Müslümanlar. Ulan o senin devrin geçti artık. O senin eskiden işediğin eşikler değişti. Altın gümüş oldu şimdi. Yüzde doksan onda dokuzunun Müslüman olduğu Türkiye'mizde artık ezanlar susmayacak. Çünkü Akif 80 sene evvel dua etti yetmiş küsür sene evvel. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Yurdumun üstünde benim okunmalı demiyor. inlemeli diyor. O zaman hoparlör yoktu. O zaman elektrikle böyle ses cihazları mevcut değildi. O zaman öyle diyor bu ezan var ki şehadetleri dinin temeli. Yurdumun üstünde benim ebedi inlemeli diyor. Muhterem Müslümanlar ezanım okundu. Mevlana'mızdan buna da bir misal verecektim ama yani duyasınız Karaman'da oluyor bu muhterem müminler. Ya. Ve Karaman'ın belediye bülteninde ve Karaman'ın belediye bülteninde neşredilen bir şiir Adı da bu adamın Ali Yüce diye bir necaset soyu, bir domuz soyu, muhterem Müslümanlar, iffet ve namusla alay ediyor. Allahu Zülcelal'imize Hazreti Meryem irtibat kurarak semadaki enişteniz tabirini kullanıyor. Ve Müslüman Müslümana silah çektiği zaman ''Tanrım'' diyor ''Hangisi cennete hangisi cehenneme koyacaksın bilmem'' diyor ''Senin işin çok zor'' diyor. ...Rabbimizle böyle alay ediyor... ...ve bu Karaman Belediyesi'nin resmi bülteninde yazılmış Muhterem Müslümanlar. Bu Cudi Dağı'nda, Efendim, Ağrı Dağı'nda bir yaylada filan olsaydı, eh olabilir filan derdim. Fakat Karamanlılar için, Yüce Rabbim sen gerçek uyanış ve şuuru mukadder kıl diye dua ediyorum. Evet, evet Muhterem Müslümanlar. Bunlar için söyleyeceğimiz söz... Sizin devriniz çoktan geçti kudurmayın istediğiniz olmayacak bu memlekette Yarınımız daha güzel bir günümüz daha güzel o bir günümüz daha hayırlı daha ertesi günümüz daha Nurlu gelecek inşallahu Teala. Muhteem cemaatim, İslam dünyaya geliyor inşallah Amerika'dan, Amerika'dan Japonya'ya kadar, Avustralya'dan Sibirya'ya kadar, Ümit Burnundan Kazakistan'a kadar yepyeni bir arayış, dünyada yepyeni bir iltibar ve teyakkuz var. İngiliz ilim adamı seneler evvel öyle diyor, Bernard Shaw diye bir adam, öyle diyor. İngiltere bütün inkılaplarını yapmıştır diyor. Bir adım daha sürecek olsa is İslam'ı kabul etmekten başka yolu yok diyor. İslam ve yine İslam ve yine İslam muhterem Müslümanlar onun için Halık-ı Zülcelalimizden niyaz ediyoruz İslam'ın neslini arşa kadar yaşart ya Rabbi İslam cemaatine vahdet lütfet ya Rabbi birlik ve beraberlik lütfet ya Rabbi sevgi ve kuvvet lütfet ya Rabbi Allah'larına, arşlarına kitaplarına peygamberlerine çelik pençeyle kalp ve ruhla sımsıkı sarıldığımız günü göster ya Rabbi Amin. o vakit gerçek medeniyet, o vakit gerçek huzur, o vakit gerçek saadet, o vakit gerçek sevgi ve kardeşlik, o vakit Edirne'den Hakkari'ye yok hocam öyle deme yahu Fas'tan Kazakistan'a Türkmenistan'dan Sana ve Yemenlere kadar dünya suçsuz milletin yaşadığı cenneti arz edecek adeta kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda dediği Akif'in o özlediği günü göremeden öldü biz göreceğiz inşallah muhtemel Müslümanlar tevfik-i ilahiyle dua ediyoruz yalvarıyoruz Müslümanlar beş vakit dualarınızda bunun için dua edeceksiniz yavrularınızı o gün için yetiştireceksiniz. Alıp verdiğiniz nefes ve hayatınızı bu hakikatin hizmetine harcayacaksınız Teala. Buyurun bir kere kelimeyi şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelimeyi tayyibeyi münciyi mübarekesiyle mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasip ve mukadder eyleye. Hakk'a hak bilip Hakk'a ittibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyleye, şeriatı garrayi muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma yevma müzdad eyleye. cümlemize ve bütün din kardeşlerimize, ehli imana, cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye.